Vazifemizi arızasız, kusursuz, yürekten samimi yapabildik mi? Peygamberler yaptıkları, yapacakları her şeyi Allah rızası için yaparlar. Ücret almama başka mesele, Allah rızası için yapma da ayrı bir mesele. Ve bu mevzuda da ayetler serdederek, Noktayı nazarları sadece ve sadece Abdullah'a "Ebu'dullah, lisanlahu dini" diyerek dini Allah'a tahsis ederek Allah'tan başka bütün mülazaları kalp ve kafalarından, bütün hissiyatlarından çıkarıp atarak sadece ve sadece insanlığın evvel ve ahir mihrabı Allah kapısına teveccüh ederler. Allah'ın bize verdiği yeter. İnsan bunu idrak etmişse, bu idrak o insana yeter. Ve Peygamberler meseleye, anlatacakları şeylere mevize-i hasene ile yaklaşırlar dedim. Dördüncü bir hususiyet. Diyalektik, demagoji, felsefe bilmezler onlar. Haşa, onlar hakkında bilmezler sözü, onlara bilmezlik isnadı gibi bir saygısızlık olur. Allah bu türlü şeylerle onları tavsif kılmamıştır. Allah'tan aldıkları şeyleri anlatırlar, şark bilgeliği içinde. İşi hikmetle süsleyerek, yani kafaya yaklaşırken aynı zamanda kalbe yaklaşma, hisse yaklaşma, insanı bütünüyle yakalama. Günümüzde bir kısım anlayışlarda sistemlerde olduğu gibi sadece kafaya hitap ederken insanın kalbini, ve insanın hissiyatını, latifeyi rabbaniyesini, sırrını, hafisini, kafasını, ahfasını ihmal etme gibi bir yanlışlık içine girmemişlerdir. Daha doğrusu Allah böyle bir yanlışlığı onlara irtikap ettirmemiştir. Mevizeyi hasene ile anlattıkları her şeyi anlatırken insanları kalplerinden, kafalarından, hislerinden müşterek yakalamışlardır. İnsana ait bu hususiyetlerin hiçbirinde boş bırakmamışlardır ki insan da herhangi bir tereddüt kalsın. Ve en son hususiyetlerinden bir tanesi de iman ve İslamiyet'in neticesini insanlara anlatmaktır. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin. Bütün bunları yaparken bunlarla sende ne hasıl olacaktır? Kama arselen fi kum rassulun min kum yetlu alaykum ayetina ve yuzeki kum ve yaglemukum alkitab ve ma talemun sizde iman inkişaf edecek başarınızla beraber basiretiniz de açılacak dışa bakan gözlerinizle beraber kalbin kapakları açılacak zamanla batılının belki son gibi kant gibi kimselerin Vicdan yoluyla Allah'a varma meseleleri var. Sende vicdan yoluyla Allah'a varma ve vasıl olma hakikati meydana gelecek. Ve yuallimukum ma lem Sonra bilmediğiniz şeyleri Allah size öğretecek. Bir bilip birle amel edeceksiniz. Allah binlerin yüzbinlerin kapısını açacak. Bir avuç bir şey bileceksiniz ama bunu harfiyen değerlendireceksiniz. Allah bilmediğiniz neyse şeyleri kalbinizi ilham edecek sizin. Artık kalbiniz mi sema mı doğurgan olacak. Semadan esintiler gelecek aşılama gibi. Sizin kalbiniz de durmadan doğuracak varidat. Siz kalbinizin doğurduğu varidatın ışığı altında dünya şüphe, tereddüt ve küfür kesinse her tarafta küfür çağlayanları meydana gelse bunlara dönüp müstehzi bir tebessümle bakacak ve yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü Allah kalbinizde öyle bir yakın hasıl etmiştir ki Hayderi i Kerrar, şah -i Merdan, Hazreti Ali gibi diyeceksiniz. Perde-i Gayb kalksa, tamamen yakın meydana gelse, ben görmem neticede görmem gerekli olan her şeyi görsem şu anda inandığımdan fazla inanmayacağım çünkü ben inandığım şu halimle inanmanın doruğunda bulunuyorum. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Hz. Ali gibi bir insanda bu söz Allah'ın nimetini tahtis makamında eda edilmiştir. Bu emma bi ni'meti rabbika fahaddis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamete kadar gelecek velilerin babası olarak onu intihap buyurmuş. Saadet hücrelerini almış. Kadınların en incesi, en zarifi, en güzeli, en endamlısı. Kurileri geride bırakacak Fatime Zehra ile. Nübüvvet bahçesinin çiçeği demek. İzdivaç yaptıkmış bu ondan bir güzel bir güzelcik meydana gelmiş. Hasan güzel, Hüseyin güzelcik ve veliler hepsi bu iki membadan fışkırmış. Ali bu. Hasan'ın, Hüseyin'in, Ali'nin üzerine radıyallahu anhum abasını atmış. Ali aba demiş ve sonra dua etmiş bunlara, Hususiyeti içinde. Kul la asalukum alehi ajran illal fil kurba bir tesire göre. Allah diyor ki Kuranda. Habibi İshanım de, onlara peygamberlik vazifesiyle, vazife yapmana karşılık ben sizden bir şey istemiyorum. Sadece bana yakın olanlara muhabbet istiyorum. Ali'ye muhabbet istiyorum. Fatıma'ya muhabbet istiyorum. Hasan'a Hüseyin'e muhabbet istiyorum. Muhammed'ül Hanefiye'ye muhabbet istiyorum. E'imme'ye muhabbet istiyorum. Perdeyi Gayb açılsa, Hak ayan beyan önüme serilse, bir meşherde her şeyi seyrediyor gibi seyretsem, şimdikinden fazla yakinim artmayacaktır. Çünkü Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يسِ Sırrınca Allah gözümden perdeyi kaldırdı, keskinleşti gözüm keskinleşebildiği kadar. Görüyorum artık her şeyi ayan beyan demektir bu. Ben söylemiyorum bunu. Hz. Ali söylüyor. Iman ve İslam'ın neticesinde ihsan sırrına mazhar olanlarda zuhur edecektir. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Zaten zannediyorum çoğunuz ara sıra kalbinizi yokluyorsunuz. Kalbinize bu türlü esintileri duyuyorsunuz. Batının entüisyon dediği bu hal, bu iktisap, bu kazanç karşısında. Siz Kendinizi bir aydınlık içinde hissediyorsunuz. Artık dıştaki ayatı ve inat susuyor. Şu nizam bir delil mi Allah'ın varlığına? Gerek yok. Çünkü artık benim içimde o petek oldu. Ballar balını buldum. Servetim yağma olsun. Bütün kainat hepsi yıkılıp gitsin. Çünkü kainatın özü artık kalbime benim taht kurdu demektir. Peygamberlerin hususiyetlerinden bir tanesi de budur. Burada takılıp kalmıştım. Anlatma fırsatını bulamamıştım. Bir diğer husus, gelen her Peygamberin tek davası Allah'ın birliğini tarrakalarla ilan etmektir. Her Peygamber Hz. Nuh öyledir, Hz. Hud öyledir, Hz. Salih öyledir, Hz. Şahib öyledir, Hazreti Lut öyledir. قَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ Ey kavm! Kendinden başka mabudu bil hak, maksudu bil istihgak olmayan, tek yekta biricik, aziz cebbar olan Allah'a kul olun sadece. Her Peygamberin davası bu yüce hakikatle noktalanır. Bu hususiyet, bu meziyetler, veya daha evvel peygamberlik vazifesi diye arz ettiğim meselelerle Enbiya-i İzam hakikatına yaklaşırken esas Cenab-ı Hak imkan ve fırsat bahşetsin ederse üzerinde duracağım Enbiya-i İzam'ın sıfatları. Enbiya-i İzam sevilen insanlar olmalıdır. Nefret edilen insanlar değil. Enbiya imrenilen insanlar olmalıdır. Tiksinilen insanlar değil. Onları gören onlara bayılırdı. Yeri gelince arz edeceğim bunu, mevsimi gelince arz edeceğim. Şimdi önemli bir husus üzerinde durmak istiyorum. Onların nur, haleleri içine giren kimseler bir daha dışarıya çıkmamalıydı. Mevsimi gelince bunu da arz edeceğim. Onlara yakın olanlar, diyor Hazreti Ali Şemail'i anlatırken. İçli dışlı olunca bayılırdın ona diyor. Bizimle bir tanesi yakınlık kurarsa arızalarımızı, kusurlarımızı, derelerimizi, tepelerimizi, eksiklerimizi, gediklerimizi görür. Tanıştığı gündeki muhabbetini koruyamayabilir. Oysa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan evvel diğer enbiyaya kim daha fazla yakın olur, işli-dışlı olursa yürekten delice seviyordum. Men halatahu ahabbehu Nebi kendisini sevdirici olmalı, nefret ettirici değil. Nebi durumu itibariyle imrendirici olmalı. Nebi ressam yürekleri, ressam gönülleri, ressam dimaları. İşte resme mevzu teşkil edecek bir tablo fırçanı al gel çiz. Neye duruyorsun dedirtecek kadar muhteşem resme mevzu bir abide olmalıdır. Her nebi böyledir. Hususiyle nebiler nebisi. Nebiler sultanı. Birinin Miri malı. Ey mahremi bi müştereki kurbi hudadır. Allah'a yakın olmada Allah nazarında, nezdinde, Allah'a yakın olmada eşi menendi benzeri olmayan insan. Dilden eserin etmesin Allah Cüda. Bir eser getirdin, ortaya koydun. Yüreklere bir ışık saldın. Gönüllerden Allah senin getirip koyduğun bu ışığı eksik etmesin. Her zerreyi pay hazretine, senin mübarek ayağını bastığın toprağın her zerresine canım da feda tende de feda ben de feda diyor. Hazreti Muhammed Mustafa için. Her zerreyi hakip ayi Hazretin'e canım da feda tende de feda ben de feda diyor. Tanıyan, bilen muaşerette bulunan diyor bunu. Yaklaşan seviyor. Peygamberin durumu imrendiriyor bunu muhafaza edin. Bu esasa binaen her peygamber doğruluğuyla sadakatiyle Allah'a karşı insanlara karşı sadakatıyla bu imrendiriciliğini koruması lazım. Eskilerin bize iktidai mekteplerde öğrettikleri her peygamber sadıktır. Her peygamberin en önemli sıfatı da sıdıktır. Doğru sözlü Doğru özlü, doğru niyetli olması, hayatında bir kerecik olsun yalan söylememiş olması. Fırsat bulursam arz edeceğim. Her peygamberin emin olması, kendisine emin dedirtmesi, malımızı teslim edecek emniyetli bir yer arıyoruz, peygambere teslim et, bunu dedirtmesi. Ben cihada gidiyorum, evde kızım var, hanımım var, emin birisini arıyorum. Peygamber'e teslim et dedirt, dedirtmeli. Ben bir sır tevdi etmek istiyorum, fahş edilmesin. Peygamber'e teslim et demeli. Dedirtmeli, emin olmalı. Allah'tan aldıkları vazifeyi her şeye rağmen kusursuz, eksiksiz tebliğ etme sıfatı. İnsanları tiksindirebilecek ayıplardan, kusurlardan, cüzam gibi, akılsızlık gibi, bunaklık gibi, deli dolu sağda solda konuşmak gibi arızalardan, kusurlardan, münezzeh, müberra, pak olmaları. Onlara has şeyler. İffet abidesi olması, her birinin iffet abidesi olması. Ben şimdi gelince onun üzerinde duracağım. Akılla, akıla aşmış, fetanete azam sahip olmaları. Akılla, cerbeze yapıp insanları aldatmaları demek değil. Ve akılla, akıllarıyla hiçbir şeyi anlamayacak kadar ebleh olmaları da değil. Akılla, akıl aşıp, akılda sıratı müstakimi temsil etmeleri. fetanet diyorduk eskiden buna. Ve bunların her bir yerlerine Peygamber hayatında bağlı, erja edebileceğimiz, dayandıracağımız bir kısım hususlar var. Her biri başlı başına birer mevzu olduğundan ben şimdi ileriye matuf arz etmeyi zihnimde planladım. Hususların sadece sizin ifadenizde özetini vermeye çalıştık. Benim ifademle ben şimdiye kadar hep kulasa dedim. Her peygamber Sözünde, özünde, duygusunda, düşüncesinde doğrudur, sadıktır. Hiçbir nebiye şunu demiş bunu demişlerdir ama sen yalan söylüyorsun dememişlerdir. Yakıştırıp şair demişlerdir. Benzetip sahir demişlerdir. Büyülediği için gençler ateşe giden pervaneler gibi onun etrafına koştuğu için büyü demişlerdir. Doğru büyüdür ama bu bir başka büyüdür. Bu haktan gelen tecellilerin büyüsüdür. Bu onun temsil ettiği güzelliklerin büyüsüdür. Bu onun Hakk'a bir mirat mücella olmasının büyüsüdür. Mirat Muhammed'de Allah görünür daim. Onda tecelli eden hakkın büyüsüdür. Gören büyülenip gidiyordu. Ama bakışı bulanık, eğri bakan, niyok bakanlar ona sahir diyorlardı. Fakat yalancı demediler. İç. Hiçbir zaman, hiçbir peygambere, hususuyla onların sultanına. kahin dediler, gaybden haber veren. Çünkü kıyamete kadar gelecek hadiselerden çok geniş bir ekranın başında, çok kapasiteli bir ekranın başında oturmuş seyrediyor gibi Minel Babil el-Mihrab bütün hadiseleri sıralıyordu. Falan gün Rumlar mağlup olacaklar, filan gün Sasaniler şöyle yapacak. Falan gün benim, ümmetimin elinde kılıç filan yere varacak ve mesela memleketimiz adına İstanbul adına İstanbul bir gün fethedilecek gibi. Durmadan Allah'ın bildirdiği şeyleri haber veriyordu. Oysaki o devirde bu türlü gaybi şeyleri kahinler haber veriyorlardı. Yakıştırıp kahin diyorlardı. Kahinler yer yer yüzde doksan yalan söylüyorlardı. Sadık, mastuk, muhbiri sadık. Söylediği her şey mevsimi gelince vakti vaktine dost doğru çıkıyordu. Peygamberin hayatının gayelerinden bir tanesidir Sıdık. Allah Kur'an-ı Kerim'de sadık olmaya çağırır bizi. Ya ey yuhellediğine amin u'tta kullah vakunu ma Allah'tan korkun Allah'a karşı gelmekten sakının sadıklarla beraber olun. Başka bir yerde önemli bir kısım vazifeleri yapanları anlattıktan sonra ulaikahu <gülüyor> musadikun der. İşte dost doğru insanlar bunlar. Ancak dost doğru gidilirse cennete varılacağını nazara verir. Ve bir yerde sadıkları teccil eder semavi gibi. Minel mu'minina rijalun sadqu ma ahadullah aleyh feminhummen qada nahve ve minhummen yentazir. <gülüyor> Öyle yiğit oğlu yiğitler var ki verdikleri sözü yerine getirdiler. Burada birkaç kelimeyle durmak istiyorum. Enes bin Malik'e kalırsa sahabiden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fasılasız on sene hizmet eden ve ondan sonra da pabuçlarını göğüşüne basıp ben onun hizmetçisiydim diyen Enes bin Malik. Babası veya annesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Teşrif buyurunca, mübarek ayağıyla Medine'yi bereketlendirince, elinden tutar çocuğunu getirir, Ya Resulallah görüyorum ki herkes teşrifinizden dolayı size bir kısım hediyeler takdim ediyor. Kabul buyurursanız Enes'i size hediye etmek istiyorum. Hayatı olduğu sürece size hizmet etsin. Ve Enes, fasılasız tam on sene hizmet ettim diyor. Duasına mazhar, ondan akıp gelen bereketlere masar Enes anlatıyor. Bu ayet diyor Minel mukminine ricalun sadaku Ahsap suresi cellesindeki bu ayet. Öyle zannediyorum amcam Enes bin Nadır ve emsali hakkında nazır oldu. Enes bin Nadır biraz evvel büyülenme müğlenme dedim. Efendimiz'i Akabe'de görünce büyülenenlerden bir tanesidir. Delice bağlanmıştı. Başı dönmüştü. Ona bakarken artık içi akıp gidiyordu. Nasılsa Bedir'de bulunamamıştı. Bedir başında sorgucuyla Cibril'in dahi meleklerin başında inip orada müşriklerle hesaplaştığı bir muharebedir. Cibril bir gün diyecektir ki ya Resulallah yerde siz Bedir ehliyle övünüyorsunuz. Bunlar Bedir'de bulundu diyorsunuz. Sema ehli de gökte kendi aralarında meleklere bu Bedir'de bulunmuştur diye ona şeref izafe ediyorlar. Ama bu bizim güzel Enes. Enes'in amcası Enes bin Nadir. Bedir'de bulunamamıştı. Ve Bedir dönüşü zaferle dönülünce şöyle demişti. Ya Resulallah, senin ilk seferin ilk zaferindi. Bunda bulunamadım. Allah beni onlarla karşılaştırırsa Alim Allah benden çekecekleri var. Ve nihayet bir sene sonra dua kabul olmuş. Uhud'la karşı karşıya gelmişti. Karşı karşıya gelmişti çünkü Uhud çok sart. Bugün de öyle karşıdan o mübarekta sart göründüğü gibi sartlığı içinizde ukde hasıl etmesin. Böyle bir ukdeye karşı Allah Resulü bu ukdeyi dağıtıcı şu sözü söylemiştir. Uhud cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud bir dağ ki biz onu severiz, o da bizi sever. İçinizde bir Uhdu olmasın, zira orada yetmiş sahabi boğazlanmıştı. Ne uğursuz dağ diye aklınıza gelebilir. İşte bunu dağıtmak için Uhud cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu buyurur. Biz onu, o da bizi sever. Enes bin Nadır bu sarp dağla karşı karşıya gelmişti. Dağdan daha sarp Uhud harbiyle. Her nasılsa sahabi muvakkaten Nöbet yerini muvakkaten koruyamadı. Mevziğini değiştirme lüzumunu duydu. Allah Resulü'nün gösterdiği tabiylerin dışında tabi aramaya başladı. Ben sahabenin davranışlarına bozgun diyemem, Allah'a sığınırım. Hezimet değildi, tabi aramaydı. Ve bu tabi aramada Resulullah'ın miferi kırılmıştı. Mübarek dişi de kırılmış, miferin parçaları, halkaları yüzüne, avurduna saplanmıştı başından da yara almıştı, vücudu kanlar içindeydi. Dua ediyordu. Allah'ım benim bu ümmetimi mağfiret buyur, zira beni tanımıyorlar. İşte tam böyle çetin bir anda Enes bin Nadir kendisine büyük vazifelerin düştüğünü anlamıştı. Kılıcını sıyırmış kendisini düşmana salmıştı. Öyle kızışmıştı ki bir aralık Sahabiden bir tanesiyle karşılaştı. Resulullah'a selam söyle, sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'un arkasından cennetin kokulağının geldiğini duyuyorum demişti. Ve şehit olmuştu. Şehitler o gün tefrika temize çalışırken tanınmayanlardan bir tanesi de buydu. Hamza'yı tanımak çok zordu. İbn-i Cahşi'yi de tanımak çok zordu. Hayatı boyunca bütün Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde etten bir kale, bir kalkan gibi davranmış. Mus'ab İbni Ümeyr'i tanımak da çok zordu. Rebi'i tanımak da çok zordu. Enes bin Nadır'ı da hiç tanıyamamışlardı. Bu kim olaç diye araştırmışlardı. Kılıcı kullanan parmağın ucundaki bir iz ki bir oradan yara almamıştı. Kız kardeşi oraya bakmış, gözleri dolu dolu. Ya Resulallah bu Enes bin Nadır'dır demişti. Allah minel mü'minine ricalun sadakû mâ ahedullah aleyh fe minhum men gada ve minhum men yantazir ve mâ beddelû tebdîlâ Mü'minlerden öyleleri vardır ki akabede söz vermişlerdi Ya Resulallah Allah karşılaştırırsa görecekleri var diye söz vermişlerdi ve sözlerini yerine getirdiler doğru söylediler Allah size bize Geleceğin müminlerini anlatırken diyor ki sözü özü doğru olun. Verdiğiniz sözü yerine getirin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsanız dediyseniz şayet bu mübarek cümlenin gereklerini hayatınızın sonuna kadar yerine getirmeye çalışın. Allah doğruluğu tebcil ediyor, takdir ediyor. Efendimiz böyle bir doğrulukla gelmişler. Hayatının sonuna kadar da bunu devam ettirdi. Müşrik diyor ki, biz onu kendi aramızda Muhammed el el-Emin olarak biliyorduk. Ne güzel bugün de biz aynı şeyi söylüyoruz. La ilahe illallahul melikul hakkul Mubin, Muhammedun Resulullah. El-Sadıqul vaadil emin. Hem doğru sözlü hem de emin diyoruz. Hatta bazılarına göre sabah namazında 10 defa bunun söylenmesi Mesnun O Sadıku masluk Sadık emini her sabah namazından sonra 10 defa es Sadıkkulvaddül emin diye anıyoruz Bir sokağın başından çıkınca Muhammed geliyor Ahmet geliyor demiyorlardı Sadıkkul emin geliyor diyorlardı Kabede Hacerül Esadin. Esvet, siyah demek. Esad, mutlu taş demek. Hacerül ül As'ad'ın yerine konması meselesi münakaşa mevzu Her kabile illa o şeref kendisine ait olsun diyorlardı. En nihayet karar verdiler, kapıdan ilk içeriye girenin hakemliğine razı olalım. Birdenbire insanların en şereflisi girdi. Peygamber değildi daha. Fakat peygamberliğin bütün emareleri üzerinde vardı ve hepsi birden işte es-Sâdık el-Emîn geliyor dediler. Onun hakemliğine razı olalım. Oldular nizadan, şikaktan, nifaktan, çarpışmadan, çatışmadan kurtuldular. es emin. Emîn. İçi şeytan gibi is bağlamış. Kurum bağlamış Ebu Cehil. Ebu Cehil'in adı Amir'dir. Ömürden gelen bir kelimedir. Ömürden, yaşamadan, hayattan gelen. Müslümanlara yaptığı eza, ceza neticesinde kendisine cehaletin, küfrün, bilgisizliğin, karanlığın babası manasını Ebu Cehil dediler ve öyle gitti. Onun Amr İbni Hişam olduğunu hiç kimse bilmez. Neden? Çünkü öyle bir şeyle bilindi ki onun dışında hiçbir şeyle bilinmesine imkan kalmadı. Ebu Cehil. İşte bu içi kurumlu, dışı kurumlu insan dahi onun için es-sâdîk el-emîn diyor. İlk ders arz etmiştim. Mugayre İbni Şube anlatacaktır bize sonra. Ebu Cehille ile karşılaştı, hak ve hakikati ona anlattı. Sonra ayrılıp gittikten sonra yanındaki Ebu Cehil'e dedi ki sen hakikaten Muhammed'in yalan söylediğini mi iddia ediyorsun? Haşa ve kella dedi. Hiç hayatımda bir kerecik olsun rastlamadım ona. Nasıl iddia ederim? Ama sidane, rifade, siyade bizden diyorlar, kalkar bir de peygamberlik bizden derler. Sağişim oğulları hazmedemem ben bunu. İnattı, temerrüttü. Her devirde inat eden, hak ayan beyan göründüğü bilindiği halde inanmayan nece insanlar vardır. Allah o türlü talihsizliğe duçar olmadan bizi muhafaza buyursun. Sadık ve emindi. Peygamberliğinden evvel de böyleydi. Bu peygamberliği için adeta bir yatırımdı. Size uzun bir tablonun bir parçasını nakledeceğim yine bu mevzuda müsaadenizle. Mekke'de işi bitirip Medine'de sitesini kurduktan sonra dünya hükümdarlarına name göndermiştir. Hiraklüse de Dehyetül Kelbi gitmiştir. Her yere bir sahabi gönderilmiş Roma İmparatoru Antakya'da bulunuyordu. Allah Resulü bir name ona göndermiş İslamiyete davet etmişti. Min Muhammed'in Reulillahi ilahazzim Rumhirak Asslim Teem diye başlayan name Hüaüyle onu İslamiyete çağırıyor Müslüman olursa selamete ereceğini İslamiyete girmezse, tebaası dahil, herkesin rebalinin onun omuzlarına yükleneceğini anlatıyordu. Tam o esnada Ebu Süfyan da Müslüman değil, orada ticaretle Şam'da bulunuyor. Üs Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namesini aldı, okuttu. Kısaca mealini, bir iki parçasını arz ettiğim hususları gördü ve bu zat hakkında tahkikat yapmak istedi. Önemli hususlar sordu, önemli cevaplar aldı. Kalbi adeta mutmain oldu ama nefsini aşamadı. Mesela kim ittiba ediyor ona? Fakirler, bütün peygamberler de öyle olmuştur. İttiba edenler arasında döneklik yapanlar oluyor mu katiyen? Bütün peygamberler de öyle olmuştur. Dine her gün güç mü kazanıyor yoksa zayıflıyor mu? Kuvvet kazanıyor. El-Hakku ya'lu ve la yu'li aleyh. Her zaman böyle olmuştur. Bütün peygamberler de öyle olmuştur. Ve önemli bir mesele. Diyor ki: "Hal kuntum tettehimune bil-kizbi Bundan evvel hakkında hiç yalan isnadında bulundunuz mu? Ebu Süfyan her şeye rağmen efendimizin o anda can alıcı hasımlarındandır. Can alıcı hasmı. "Ma'arafna alayhi kizban" diyor. Hayatında bir kerecik olsun yalana tenezül ettiğine şahit olmadık ve şu İrekliüsten büyük celaf. Ma kana al ala Nas ve ala Allah. İnsanlara karşı yalandan kaçıp da Allah'a karşı yalan söylemesi düşünülemez diyor. İşteki derinliği anlıyor musunuz? 40 küsür yaşına kadar bir kerecik olsun bir insana yalan söylemeyecek. Bir yalan davranışta bulunmayacak, hilaf-i vaki bir beyan olmayacak, birisini aldatmayacak, 40 yaşından sonra ölüm koridoruna girdikten sonra kalkacak, hem de Allah'a karşı yalan söyleyecek. Bu söz öyle derindi ki, bir gün Risalet vazifesiyle çarpılan, yani Risaletin gönderdiği, getirdiği mesajlarla çarpılan Ammar İbni Yasir babasıyla karşılaştığı zaman, ''Babacım ben Hazreti Muhammed'e gidiyorum dedi. Babası onun peygamber olduğunu bilmiyordu. Hiraklius'un söylediği sözü söyleyecektir. Ma kana yezal el kezib ale'n nas ve yekzib ale'llah. 40 küsür sene hayatında insanlara karşı bir kerecik olsun yalan söylemeyecek, sonra bu yaştan sonra kalkıp Allah'a karşı yalan söyleyecek. Muhammed en emin, en sadık insandır diyordu. Hemen her insanın soluklarında duyulan şey bu idi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatında böyle tanınıyordu. Şaka dahi yapsa hayatında yalan söylememişti ve daima doğruyu tavsiye etmişti. Peygamberliğin diğer sıfatlarını da ihtiva eden şu sözüne dikkatinizi rica ediyorum. İdmenuli min enfusikum sitan azmen lekum el cenne. Bana altı şey mevzuunda tekefülde bulun, söz verin cennete gireceğinizi tekefül edeyim diyor. İzmanuli sitten min enfusikum azmen lakum el cenne. Ustuqu iza hadestum. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Ve aufu iza vaattum. Vaat ettiğiniz zaman yerine getirin. Ve addu iza emintum. Size bir şey emanet edildiği zaman emaneti eda edin. Vahf edin firuzunuz, namuslarınızı koruyunuz korunuz. Vahdu abicareniz ve kuffu eldeniz. Gözlerinizi haramdan sakındırınız. Ellerinizle insanlara karşı günah yapmayınız. Peygamberlik sıfatlarını sıralıyordu. Ustuk ıda haddetim. Konuştuğunuz zaman dost doğru konuşun. Hayatında ok gibi dost doğru olmuş. Yerinden fırlamış Allah'a varmış. Allah'a yaklaşmada kendisi için takdir edilen kapının sövelerini söküp öyle içeriye girmiş. Hatta dana fe tadalla fe kana qaba au adna mi'raj. İnsanın herhangi bir yaratığın Allah'a ulaşamayacağı bir noktaya ulaşmıştı ki büyük müfessir buna imkan vücub arası nokta diyor. Bunun manası şu demektir. Hz. Muhammed Allah olmadı. Çünkü Allah olunmaz zaten, Allah'tır, Allah Allah'tır, olunmaz o. Önce değildi, sonra oldu, olmaz o. Hz. Muhammed Allah olmadı, fakat insan da değildi. Öyle bir noktaya ulaştı ki yat Şifayı Şerif'inde bir aralık adımını atarken Allah'a doğru yaklaşıyordu. Ayağını nereye basacağını göremedi, semadan ses işitti. Kendi ayağını, kendi ayağın üzerine koyuyor Muhammed! O artık adeta sanki vücut bizzat gibi bir şeydi. Oysa ki o sadece Allah'tır. Çünkü artık ayağını korken de kendi üzerine, kendi ayağının üzerine koyuyordu. O kendiydi. O bütün iyi hasletlerin, İyi sıfatların temsilcisi olduğu gibi, hayatı boyunca sıtkın temsilcisi olduğu, doğru söyleyin, cennete girmenizi tekeffül edeyim diyor. Hayatında bir kerecik olsun şu güzide cemaat içinde ki bunların hepsine ben yakşi derim, ben de yaman. Bu cemaat bildikleriyle Allah'ın huzuruna koşmuş, Allah'a teveccü etmiş insanlardır. Böyle bir tadide bulunmadan da hicap ederim, ar ederim. Fakat hayat defterinizi karıştırınız. Bir tek kelimecik olsun. Yalana girmeyen insan var mıdır acaba? İçimizde birisi var. İçimizde birisi var hayatında bir kerecik olsun yalana girmemiştir. O ümmetinin hayır düşüncesiyle... Her zaman bir araya geldiğinde ümmetinin içinde bulunan Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda da belki içinizdedir. Peris birisiyle ruhuyla içinizdedir. Ürperen gönülleri okşamak üzere, yaşaran gözleri öpmek üzere içinizdedir. Her zaman ümmetinin içindedir. Ve hayatı boyunca o doğru söylemiştir ve yine buyurur sallallahu aleyhi ve sellem damayribuki la malayribuk feinna's sidka tumani'na vel kezb içinde kuşku yaran şeyleri bırak terk et her şeyi kuşkusuz bir iklimde yaşa sıdık insanın içinde itminan oturaklaşma hasıl eder yalana gelince burkuntudur bulantıdır ve yine buyurur taharrav's sidk فَاِنْ رَئَيْتُمْ الْحَلَكَةَ ف۪يهِ فَاِنَّ ف۪يهِ Hayatınız boyunca doğruluğu araştırınız. Doğrulukta siz kendi ölümünüzü görseniz dahi onda necatınız, kurtuluşunuz vardır. Doğruluk etrafında tahşidat yapmış. da siz helakinizin var olduğunu zannetseniz bile doğrulukta sizin necatınız, kurtuluşunuz vardır. Bu söz bana bir şeyi hatırlattı. Kâb İbni Malik der ki, ben doğruluğumla kurtuldum. Kâb Malik kılıcı keskin bir insandı. Kâb Malik sözü de keskin bir insandı. Söz söylerken herkesin işini, küfrün işini karıştırırdı. Şairdi, güçlüydü, yüklü bir insandı. Akabede de el sıkmışlardandı. Mekke'nin yavaş yavaş Efendimiz'i irdeyip barından uzaklaştırmasına rağmen buna karşılık bugünkü Mina dediğimiz yerde o tepelerin arasında 10-15 insan içinde Medine'den kalkmış Mekke'nin yakınına kadar sokulmuş bir gece karanlığı kollamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına koşmuş ırzım namusum her şey murunda feda olsun demiş elini sıkmış bir sahabedir. Medine'nin ilklerinden. Fakat Tebuk'a gitmeden geriye kalmış. Bir sıcak Ağustos ayında münafıkların latenfiru fil har dedikleri sıcakta dışarıya çıkmayın. Ve arkadan da alay edip bu zat ne yaptığını bilmiyor haşa insanlığın ne yapması gerektiğini öğreten odur. Beni Esfer'le yani Roma İmparatorluğu'yla muharebe etmeye gidiyor bir avuç insanla diye alay etmişlerdi. Böyle ciddi bir dönemde Kabe İbni Malik Bugün giderim yarın giderim demiş, gidememişti. Yunus Emre Koma bugünü yarına Yarın Allah divanına Varam Allah deyu deyü der. Bugünün işini yarına koyma. Çünkü her günün ayrı bir işi vardır. O günün işini o gün içinde yapacaksın. Yarının kendine göre bir işi vardır. Bugünün işlerini vaktinde eda etmezsen, yarın bugünün kazası, yarının edası altında ezilir kalırsın. Kabe Malik bunu yapmıştı. Hata etmişti? Ben diyemem, kendisi ben hata ettim diyor. Tebuk'a gidememişti, sıcak Ağustos ayı. Devenin örgücündeki suyu yarıp içtiğimiz kadar, Sıcaklığa, hararete maruz kaldığımız bir mevsim diyor sahabi anlatırken. Kendinden dinleyelim. Davet edildik. Efendimiz daima gideceği hedefi saklardı, belli etmezdi diyor. Bu defa belli etmişti çünkü mücadele çetin olacaktı Bizans'ta. Oysa ki mesele bir tatbikattan ibaret kaldı. Allah takdir buyurmadı. Ben kendi kendime gencim, kuvvetliyim, imkanlarım da var, giderim dedim. Fakat nasılsa bugün, yarın derken gidemedim. Hatta yola çıktıkları gün ben arkadan yetişirim. Bunun gibi Ebu Zer de geriye kalmıştı, koştu, arkadan yetişti. Ebu Haysem'e de geriye kalmıştı, koştu, arkadan yetişti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde aram eylemişlerdi. Şeref kudum buyurmuş, ikamet buyurmuşlardı. Birdenbire Medine'den doğru bir toz duman belirdi. İslam askerine doğru yaklaşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herkes kim ola ki diye bekliyorlardı. Kün Ebu Haysem'e dedi. Ebu Haysem ol sen. Çıka çıka Ebu Haysem çıktı. O da arkadan yetişmişti. kâb bir Malik de böyle yetişeceğim zannediyordu ama yetişememiş, geriye kalmıştı. Nihayet hiç gidemedim. Ve bir gün Medine Afakı'nda günler sonra söylentiler başladı, resul Ekrem dönüyor diye. Dönünce kendi evinden evvel Allah evine giderdi. Mescide gider iki rekat namaz kılardı. Sonra güzel yüzünü, gül yüzünü sahabeye çevirirdi. Onlarla sohbet ederdi, sonra evine teşrif ederlerdi. Ben de mazeret beyan edeyim hilaf vaki beyanda bulunayım, yalan söyleyeyim, mazeret sıralayayım ve kurtulayım dedim. Fakat Medine'den içeriye girince mübarek atmosferi yalan düşüncesini yakıyor yok ediyor gibi benim içimden o kötü duygular silinip gitti diyor. Mescitten içeriye daldım. Yanına yaklaştım. Bu bir de böyle akabede yaklaşma vardı. Efendimizin destek aradığı gün, ta Mekke'deyken yaklaşma vardı. O zaman Resul Ekrem gülüyor, iltifat ediyordu. O daima gülerdi. Ağlarken dahi yüzünde bir tebessüm vardı. İşte bu defada yüzünde rahatsızlığı, can sıkıntısı içinde böyle bir tebessüm vardı. Yanına yaklaştım, bana neredeydin dedi. Hatta bu arada ben sordum, beni hiç hatırladı mı? Bir yerde aram etmiş ki dedi sahabi orada kabirini Malik nerede dediler. Birisi de dedi ki güzel elbiselerin omuzlarına bakması onu alı koydu. Yani hayattan kam alma düşüncesi alı koydu onu. Bir başkası da bu sözü onun ağzına bastı. Biz onun hakkında hep hüznü zanda bulunuruz dedi. Mü'mince. İçeriye girdim yaklaştım, bana neredeydin dedi. Sen her zaman hani seferde, hazerde, acıda, tatlıda, hoşlanacağın şeyde, hoşlanmayacağın şeyde benimle beraber olacağına söz vermedin mi? Söz vermişlerdi. Dedim ki ya Resulallah Allah bana cedel vermiştir, güzel diyalektik yaparım. Ama Allah Resuluna karşı yapmadan, Allah Resuluna sığınırım. İstesem diyalektik yapıp kendimi kurtarabilirim. Fakat bugün kendimi kurtarmışım ne ehmiyeti var? Öbür dünyada, öbür alemde batıp gideceksem doğru söyleyeyim. İmkanlarım, her şeyim vardı. Hiçbir seferde olmayacak şekilde bu sefer için hazırlanmıştım. Fakat nasılsa gelemedim. Buyurdular ki bu doğru söylüyor. O ana kadar 20-30 tane münafık gelmiş aynı şeyi söylemişti. Dışarı çıktım. kavim kabilem etrafımı sardı. Git mazeret, beyan et, kurtul dediler. O anda Allah kafamı attı benim. Maruz kaldığım şeye maruz kalan var mı? Dediler ki Hilal İbni Ümeyye, Mürare İbni Rebiye. Düşündüm bu iki sahabi, ikisi de Bedir'de bulunmuştu. Allah Resulü o ikisini de kovmuştu, benim gibi. İkisine de aynen bana dediği şeyleri demişti. Git evinde bekle demişti. Öyleyse bu işte bir iş var demişti. Münafıkların mazeretini kabul etmiş ama bizi adeta hitap etmiş, huzurundan çıkarmıştı. Eve geldim beklemeye durdum ama ne hicran, ne hasret. Hilalle mürare durmadan ağlıyorlar. Bir gün ayaklarının da bağı çözülecek, oturacaktır hilal. Hanımı gelip diyecektir ki ya Resulallah yerinden kalkacak hali kalmadı. Müsaade edersen buna hizmet edeyim. Aradan bir süre geçmişti ki biz... Affımıza ferman beklerken ayrı bir ferman çıkmıştı. Hanımlarından da uzaklaştınlar diye. Hanımlardan da uzaklaştık. Öyle vade vefa. Verilen sözü öyle yerine getirme. Peygamber'e karşı öyle sadıkan hareket etme. Öyle bunalmıştım ki hiç kimse bana selam vermiyor. Her gün mescide geliyorum. Ben Resul-i Ekrem'e uzaktan bakarken gözünün bana iliştiğini görüyorum yakınına gidince yüzünü başka tarafa çeviriyor. Emir onun değerinde değil. Akit yukarıda yapılmış. Efendimizin onu bozmaya gücü yetmez. Selamün aleyküm yarasulallah diyorum derince dudaklarına bakıyorum. Acaba kıpır diyor mu aleyküm selam diyor mu? Hiç kıpırda iş yok. Ve minberin arkasına geçiyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyorum, dönüyor evme yine ağlıyorum. Ebu Katade amcamın oğluydu. Bir gün duvarından atladım, evinin bahçesine daldım. Ebu Katade dedim, Allah için söyle. Benim Allah ve Resulullah'a bağlılık mevzunda bir tereddüdüm var mı? Hiç laf etmedi? Bu sözü bir kere daha yeminle, Allah'a yemin verdiriyorum. Allah için diyorum sana, söyle. Benim Allah ve Resulullah'a bendeliğimde, kulluğumda bir tereddüdüm var mı? Ağzını açıp bir tek kelime söylemedi. Ben ısrar edince, ''Bilmiyorum'' dedi. Bir tek kelime ''Bilmiyorum'' bir yazıda belirtilmişti. ''Bilmiyorum'' demeden başka kim bilir onunla da ne kadar ızrap duydu. Çünkü Allah Resulü ''Onlarla konuşmayacaksınız'' buyurmuştu. Öyle bunalmıştık ki can gırtlağa gelmişti. Gassan Melik'i bir name yazıp göndermiş bana. ''İşittim ki arkadaşın, sahibin yani Peygamber, sana yüz vermiyor, diyormuş. Senin gibi birisine yapılmaz bu. İstersen gelirsin iltifat görürsün. Allah'ım bu da bir imtihan dedim. Nameyi parçaladım attım ateşe attım diyor. Ve büzülmüş oturuyordum. Tıpkı daha sonra hakkımızda nazil olan ayette dendiği gibi. -ardu bima Yeryüzü bütün müs'at ve genişliğine rağmen artık dar gelmeye başlamıştı. İlahi ruhumun tek emeli. Artık ölmek, o hale gelmiştik. Ben böyle tam bu hüzün içinde, esbab adına her şey bitmişti, ben de tükenmiştim. Mum yana yana tahtaya dayanmıştı. Cayır cayır tahta yanmaya başlamıştı. Bir tek şeyim vardı, bir kerecik olsun Allah Resulü tebessüm edip ''Ve aleykesselam ya Ka'b'' der mi bana? Bir kerecik, birden bile bir avaz, yeri göğü inleten bir avaz, ''Ya Kâb Ebuşir'' diyordu. Meğer hakkımızda affımıza ferman çıkmış. Sahabinin birisi bir hecin deveye binmiş, koşa koşa geliyor. Ama birisi bir tepeye çıkmış, oradan avazı çıktığı kadar bağırıyor. ''Ya Kâb Ebuşir'' diyor. ''Müjdeler olsun'' diyor. ''Vallahi'' diyor, o gün sırtımda bir kat elbise vardı. Çıkardım o elbiseleri müjde verene verdim. Bir kat emanet elbise aldım. Koşa koşa Resûlullah'ın huzuruna gittim. İçeriye girince bütün sahibi ayağa kalktı, hepsi beni tehni ediyordu. Mutlu olsun sana, Efendimiz'e miracı mübin dedikleri gibi, affı mübin, mutlu olsun sana diyorlardı. Muhacirinden talha boynuma sarılmış, yüzümü gözümü öpüyordu. Allah Resûlü memnun olabileceği bir iş olunca, Güneşin şu ağları yüzünde aktığı gibi parıltı akardı yüzünde diyor. Yanına sokuldum, elini tuttum, elimi tuttu. Tam akabe gibi bir şey yaşadık yine yeniden. Yeniden kabul oluyorum gibi. Yeniden kelimeyi tevhidle İslam'a giriyorum gibi bir şey oldu. Yeniden tatlı esintiler ve akıntılar başladı. Kâb, Allah sizi affetti. Sen mi söylüyorsun ya Resulallah hakkımızda ayet mi nazil oldu? Ve alassalasatillezinen khulfu hatta izaa daqat alehimul ardü bima rahbat ve daqat alehim enfusuhum ve zannu alla melca min allahi illa ileyhi olanları sırasıyla anlatıyordu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzü kendilerine dar gelen canları gelip kırtlaklarına ulaşan, sıkıntıdan bunalan ve boğulacak hale gelen o üç kişiyi de Allah affetti diyor. Kâb İbni Malik'i, Hilal İbni Ümeyye'yi, Mürare İbni Rabi'yi Allah affetti. Öyle coştum ki, ya Resulallah bütün varlığımı Allah yolunda vakf olarak infak ediyorum dedim. Allah Resulü üçte birini dedi. Ve Kab der ki, ben doğru söylememin muvaffakiyet ve başarısını elde ettim. Resulullah'a doğru söyledim. Peygamberlerin sıfatına göre hareket ettim. Ve Allah Celle Celaluhu aleyhimde zannettiğim şeyi benim lehime çevirdi. Şimdi resul Ekrem'in sözünü hep beraber bir kere daha okuyalım. Teharrav as-sıdka ve in reeytum el fihi fe inne fihi anneceh Helâkiniz bahis mevzu olsa dahi doğruluktan ayrılmayınız. Onda sizin helâkiniz değil, başarı ve muvaffakiyetiniz vardır. Aleykum bis-sıdk. Fe inne s-sıdkâ yehdî ilel-bir ve inne l-birre yehdî ilel La yezâlu r-racülü <gülüyor> ve yeteharra s hatta yüktabı indenallâhi s-sıddîkâ. Ve iyyâkum vel-kezib. Fâ innel kezbe yehdi ila'l fujur, ve'l fujur yehdi ila'n nar. Ve mâ yazâlu'r racul yekzib ve yetharra'l kezb hatta yuktab 'indallahi kazzâbâ. Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi iliyye güzelliği Allah'ın sevdiği hale ulaştıracaktır. Güzel hal sizi cennete götürecektir. Bir insan kendisini doğruluğa alıştırır, doğruyu araştırırsa Allah neticede onu Sıddık yazar. sıddık Ekber gibi Sıddık yazar. Kızı Ayşe'yi Sıddık'a gibi Sıddık'a yazar. <gülüyor> Yalandan sakının. Yalan insanlığı çeker, fücura götürür. Fücur insanı cehenneme ulaştırır. İnsan bir kere kendisini yalana kaptırdı mı artık Allah indinden yalancılardan yatılır. Ve bir daha da o korkunç cirdaptan kurtulamaz. Allah Celle Celaluhu bizi sıdıktan istikametten ayırmasın. Amin. Benim size arz etmek istediğim şey şu. Nebilerin önemli bir sıfatı sıdıktır. Sıdıkla hedefe varılır doğrulukla. Doğru olun ki hedefe varabilesiniz. Hak ve hakikate tercüman olanlar doğru olmalılar. Herkes doğrudur. Keşke o istikamette ben de doğru olabilsem. Allah doğruluktan ayırmasın bizleri. Ay. Vakit geçti ama bir üç maruzatım var. Rahatsız olmazsanız arz edeceğim. Birisi ben sizinle yüz yüze gelmenin ihtiyacını ruhunda yaşayan bir insanım. Mahrumiyet yıllarımda da ızdırap içinde kalmışımdır. Çünkü hayatım bu. Benim bir şeyim yok. Yeryüzünde bir dikili taşım yoktur. Elbisemi de assam, ondan başka bir şeyim yoktur. Bir siz vardınız. Onu da almak isteyenler oldu. Çok hicranlı yıllar yaşadım. Derdim sizin pakdir akşam nasiyelerinizin benim içime salacağı şeylerle insanca yaşamadır. Yani size dayanarak insanlığımı devam ettirmeye çalışıyorum. Bunun için yeniden rica ettim hüftülüklerden. Hakkı müktesebim vardı, bana Allah rızası için vazetme etme imkanı doğdu, İnşallah etmeye çalışırım. İnzivada yaşıyorum, mesela çok kimseyle görüşmüyorum. Arkadaşlarımdan maruzatımın birincisi bu. Görüşme, arzu ve hakkında bulunmasınlar. Şu kadarcık görüşmek için, zaten ben biraz da o yüzden arzu ettim, beni aramasınlar artık. Ben ölümümü bir tarafta bekleyen bir insanım inzivamı yaşıyorum, pek kimseyle de görüşmek istemiyorum, bu kadar sizinle görüşüyorum, beni bağışlayın. Bakın aramayın. İki ben hakkın, makbul ibadının, olsam olsam olsam olsam size baş mevsede dedim, kabul buyursalar kıtmirleri olsam Bolla Cami'nin dediği gibi asabı kehfin köpeği onlarla cennete girecek, senin asabının köpeği ol, revamı cehenneme girsin. Mesnedim budur. Kendime hesabı, kehfin köpeği nazarıyla baktım. Görüşme, teberrük yapma, bir yerde böyle önün alma, hatta merasime müncer olacak davranışlarda bulunma, fıtratım icabı sevmediğim gibi, hem de ben bu işlere layık değilim. Siz onu şu caminin güzel imamı, güzel müezzini, güzel hatiplerine karşı yapın, onların elini öpün, dualarını alın. Bana da dua edin, Allah suyu akibetten muhafaza buyursun. İkinci maruzatım budur. Üçüncüsü, bazı kimseleri suyu niyetli de olur, hüsnü niyetli de olabilir. Biz hüsnü niyetliyiz. Bu vursalar kanımız akarken vatanın millet özelliği akar. Yok bir şeyimiz. Bu milletten başka bir şeyimiz yok. Bunu terdik, derdik, aşık olduk. Ve bunu ötede anlarlar. Bunları tahrik etmeyelim, rahatsız etmeyelim. Maruzatımın ikincisi bu. Üçüncüsü de, bazıları diyorlarmış ki Hoca Efendimiz'e hutbe de minbere de çıksın hutbe okusun. Ben icap ederim. Güzel hutbe okuyorlar, mahsuz oluyorum ben. Daha önce de gelmeden de dinlemiştim bunu. Böyle bilhâ da bulunmasınlar. Adimi biliyorum, o hutbeyi dinliyor ondan istifade ediyorum. Bana Rabbim, o muhterem müftü efendileri, o vaiz efendileri, o imam efendileri istihdam etmek suretiyle bu kadarcık sizinle vicahi görüşme, mülakat imkanı vahşettiğinden dolayı ona binlerce hamd ve sena ediyorum. Siz de bunun ötesinde başka bir şey istemeyin. Sizden bunu rica ve istihdam edeceğim. Ben içinizde en aşağıda, en arkada gelen bir neferim. Ve böylece bilin, hiç yanıma gelmeyi düşünmeyin. Allah ebeden sizden razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع الذنوبنا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 kuvanullahittana aleyhim ecmaîn Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde olan tevfikat-ı la yu'ad ve la yuhsa nimetlerine karşı binlerce hamd ve sena olsun Hayır ve hasenat adına muvaffak kıldığı şeyler kadar niyetlerimizde olan şeylerde de muvaffak kılsın bizleri silsile halinde onun sonsuz tevfikatına sığınarak onun en mahbubu indinde en makbul bizim gönüllerimizde de en mahbub olan en makbul olan peygamberi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arz ediyordum. Bu arzda, başta da takdim etmeye çalıştığım gibi üç hususu daha ziyade hedeflemek istedim. Birincisi, bir kere daha buhurdanlığı tüttürür gibi kalplerimizde ona imanı, imanda izanı, onu yeniden bir kere daha hatırlamayı, kıvılcımlar üzerine yeniden bir şeyler, kor üzerine yeniden bir şeyler saçmayı deneyelim. İkincisi peygamberin yolunda ümmet olarak bulunan bizler onlar adına ve hususiyle peygamberler sultanı adına sallallahu aleyhi ve sellem, anlatılan şeylerden almamız gerekli olan hususlar çünkü peygamberlerin hususiyetlerini vazifelerini anlatırken bir vazife de arz etmiştim bize misal teşkil etmeleri, önder olmaları, aldatmayan rehberler bulunmaları. Ve üçüncü bir husus bilhassa Minelbab ile mihrap din adına sizlere hizmet veren insanların bu mevzuda bila kayduşak peygamberleri örnek olarak almaları hususunu onun peygamberliğini anlatırken ihtar etmeyi hedef aldığımı arz etmiştim. Küçük bir mukaddimeden sonra, küçük diyorum çünkü Cenab-ı Hak benim gibi maksadını çok rahat anlatamayan birisine lütfettiği zaman bir seneye yakın onun üzerinde durmuştum vazettiğim yıllarda. Mukaddimesi de ona göre uzun olmuştu. Değişik bir zaviyeden meseleye bakmak istedik. Buna da bir mukaddime kurduk. O mukaddime sacayakları üzerinde Peygamberlere imanı ve onların arkasında olmayı hususuyla Sultanlar sultanın arkasında olma hususunu hedefledik Gidiyoruz. 5 Beş dedik altı dedik Yedinin başını erdirdi İdrak ettiğimiz her dakikayı idrak ederken bir sonraki dakikayı idrak edebilir miyiz edemeyiz mi Bunu Allah bilir Ölüm insana İki kaşının arasından daha yakındır. Cenab-ı Hak tevfikini i niyar ettiği ölçüde bu hususları birer birer arz etmeye çalışacağım. Bir evvelki hafta peygamberliğe ait önemli bir sıfat doğruluk üzerinde durdum. Denebilir ki peygamberlik hakikatı sıdk dediğimiz doğruluk, çarkı esası üzerinde döner durur. Peygamber doğru söyler çünkü doğruluk çok önemlidir. Gayb aleminden emirler getirecek, size tebliğ edecek, bunlardan bir tanesinde küçük bir yanlışlık olsa her şey alt üst olur. Çünkü insanlık adına nizam, kainatta öğrenmemiz gerekli olan hakikatler adına anlatılması gerekli olan şeyler, bütün bunlar onun lalü güher saçan dudaklarının arasından çıkan kelimelere bağlıdır. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَت۪ينَ diyor Allah Celle Celaluhu. Kasem olsun ki eğer bize karşı dediğimizin dışında bir laf verse kıs kıvrak sıkıştırır onu kolunu kanadını kırarız diyor. O gassalin elinde meyyit gibi şairi şehrimizin ifadesi Allah'ın elinde Allah'ın dediklerinden başka bir şeyi temsil etmez. O Allah'ın elindedir. Kurbiyet kazanıp en son noktaya yükseldiği anda dahi en büyük yanı abduhu ve resuluhu. Allah'ın kulu ve Allah'ın resuludur. Zirvelere ulaştığı an bir ders evvel size bir hususu arz ederken imkan vücub arası. Hatta dena fetedellâ Fekana kab kavsinu ev adna bir ok gerimi veya daha yakın bir noktaya ulaştı. Bu hususu muhakkikinden birisinin imkan vücub arası bir nokta diye tefsir ettiğini arz ettim. Ve bunu arz ederken Hazreti Muhammed Mustafa ilah olmadı. olmadı. Çünkü arz ettim ilah olunmaz. İlahdır. Fakat öyle bir noktaya ulaştı ki bu seyrinin dediği gibi kasidesinde beşer de değildi adeta. O anda yemeseydi, içmeseydi, hava almasaydı yine yaşardı. Kullezî yut'imunu ve yeskîn ve izâ meritfe huve yeşfîn ve llezî etmâ ve en yagfira li hatî'ati yevmiddîn. Hazreti İbrahim söylemişti bunu. Bu Allah Kur'an'ında hikaye ediyor. Bu hususu bir kere bir kere daha arz etmede fayda mülahaz ettim ediyorum akla bir teşebbüş gelebilir Hz. Muhammed Mustafa nazarımızda ne kadar büyük olursa olsun bizim dualarımızın bile hakka ulaşmasında saydığımız büyük vesilelerden birisidir fakat Hristiyanlık akidesinden çok uzak arz onu ne eb akidesi ne Üm akidesi anne baba ne devlet akidesi ne ekanimi selase akidesi ne Yahudilerin Hz. Yüzeyr hakkındaki akideleri ne de Hz. Musa hakkındaki akideleri. ''Abduhu ve resulhu ''Fakat Eşrefü'l ibad, ''A'bedül Abidin'' ''İbadet edenlerin en abidi'' ''Vardığı zirvede dahi Allah'ın kuludur'' Bu noktaya o sıdkı ile ulaşmıştır. Doğru söylemiş. Ve doğruluk peygamberliğin mihveri gibidir. Peygamberlik, doğruluk, yörüngesi üzerinde hareket eder. Onun ağzından çıkan her şey tasdik edilir çünkü hayatında hilafi ı vakit beyanda bulunmamıştır. Önümüzdeki günlerde Miraç'ı idrak edeceğiz. Yani onun o imkan ve vücub arası noktaya ulaşması. Cibril'in bile bir adım dahi assam yanarım ya Muhammed. Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle, yürü ki top senin, çevkan senindir bu gece dediği an, lahza. Bu mübarek ay içinde onu da idrak edeceksiniz, edeceğiz önümüzdeki günlerde. Miraç'ta bu noktayı tuttu, peygamberliğiyle değil, o kulluğuyla tuttu bunu. Miraç Efendimiz'in mucizesi değil, peygamberliğine terettüp eden bir kerametidir. Biz mucizeler cümlesinden sayıyoruz onu, o kulluğunun bir semeresidir. Yeri gelince bu ince, bu hassas noktaydı inşallah arz edeceğim. Şimdi değil. Mevzuyu dağıtmış olmayalım. Peygamberlik bunun üzerinde gelişti. Miraca gidip döndüğünde kafirler onun gördüğü, eşittiği, anlattığı şeyleri dar akıllarına sıkıştıramadılar. Sığıştıramadılar. Hz. Ebu Bekir'i belki vazgeçiririz. Göklere çıktı, geldi diye bahsediyor. Gidip ona bir yönüyle akıl almaz bu işi anlatıp onu vazgeçirmeyi planlarken bir taraftan da müşrikler arasında yeni bir teşviş, yeni Müslümanlar arasında yeni bir tereddüt hasıl etmeye çalışıyorlar. O sıddik insan, peygamberler peygamberinden sonra, sultanından sonra en büyük insan, en büyük ümmet Hz. Ebu Bekir tebessümle karşıladı meseleyi. Siz bana mescid Aksa'ya gitmiş gelmiş veya semalara çıkmış gelmiş, bunu garip olarak bahsediyor, ve benim bu mevzuda tereddüdümü kurcalıyorsunuz. Ben her gün sabah akşam semalar ötesi, veraların, veraların, veraların, veraların verasından haber alıp getirip bize tebliğ ettiğine inanıyorum diyor. O gün, bugün de ona çok iyi tasdik eden manasına, yürekten sadık manasına sıddık diyoruz. Sıddık Ekber Hazreti Abu Bekir radıyallahu anh Zirve insan, zirveye sadakatiyle, doğruluğuyla ulaştı. Doğruluk mevzuunda kendi emirlerini ve fermanlarını arz ettim. Allah'ın emirlerini arz ettim. Bugün de bir evvelki mevzu, bir bakıma hulasası diyebileceğim, bir iki mübarek ayet kelimenin kerimenin mefhumunu, mealini arz ederek devam etmeyi düşünüyorum. Sıdk o kadar önemli bir husus idi ki Allah Celle Celaluhu birkaç peygamberin büyüklüğünü anlatırken sıdk ile anlatıyor. Wa zkur fil kitabi Ibrahim innehu kana siddiqan Sen kitapta, levhi mahfuzda ve levhi mahfuzun bir sabit hakikati İstinsahı olan Kur'an-ı Kerim'de hatırla diyor وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İbrahim اِنَّهُ كَانَ صَدِّقَ النَّبِيَّ O, Sıddık bir nebiydi diyor. Dost doğru, özü doğru, sözü doğru, düşüncesi doğru, davranışları doğru, Doğru bir ok gibi, hedefe doğru şahlanmış dost doğru bir insandı ve nebiydi. Ve altında hemen oğlu İsmail'i anlatıyor. Vazkor fil Kitab İsmail, İnehu kana sadık al vade ve kana Rasul el İsmail de hatırladıyor. Sadık al vade olan bir insandır. Efendimize sadık al vade el emin dedik. Doğru sözü verdiği sözü de yerine getiren bir insan. Vazkor fil Kitab İsmail, İnehu kana sadık al vade ve kana Rasul el Nabiya özü, sözü doğru, dost doğru bir insandır, diyor. Bakın, peşi peşine Meryem suresi i Celilesi'nde gelen üç tane ayet, sadece. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيَّهِ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ Bir de İdris'i hatırla, o ilk peygamberlerden. Ve bir rivayete göre terzilerin piri olan peygamber. O da dost doğru, sadık bir insandı, dost doğru. Doğruluğunun neticesi olarak biz onu çok yüksek bir mekana ilah eyledik. Bir manada Hazreti Muhammed Mustafa'nın imkan-vücub arası dediğimiz noktaya doğru o da ya bir miraç yaptı veya biz hayatta iken onu belli bir yapısıyla, varlığına ait bir hususta ruhuyla, perispirisiyle, isterse bütün mahiyetiyle aldık bir yüce taht üzerine oturttuk. O da dost doğru bir insandı. Peygamberlik bu doğruluk üzerinde cereyan ediyor. Efendimiz için bu daha önemlidir. O kadar önemlidir ki 40 yaşında kendisine peygamberlik gelmiştir. Fakat o dakikaya kadar dahi ne ağzından filafi vakibi beyan çıkmış ne de verdiği sözden dönmüştür. Enteresan bir hadise ile karşı karşıya kalıyoruz. Abdullah İbn Ebil Hamsa diyor ki daha sonra Müslüman olacak bu insan Yaşta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha küçük, daha genç aralarında alışveriş oluyor. Devrin cahiliye devrinde. Efendimiz cahiliye görmemiştir. O gözünü hep Allah'a açtı. Hep onu aradı. Peygamberlikle belli bir devreden sonra işçi ayrı bir aydınlığa erdi. Ayrı bir aydınlık insan oldu. Cahiliye derken onun içinde katiyen en aydınlık insanı düşünmemek lazım. O devirde alışveriş yaptık. Sonra ben parayı götürüp verecektim, sözleştiğimiz yere unuttum. Üç gün gidemedim. Üç gün sonra vardığımda evinin kenarında mı, Beytullah'ın yanında mı anlaşmıştık? Nerede anlaşmıştıksa yanına sokuldum. Herhangi bir öfke de isaretmedi. 25 yaşında mıydı? 30 yaşında mıydı? Fakat çizgi çizgi yüzünde gelecekte peygamber olmanın manaları vardı. Bana sadece şu kadar dedi, delikanlı dedi, beni üç gündür burada beklettin, gelirim dedim gelmedin ve ben işimi yaptım belki, yediğim şeyleri yedim, içtiğim şeyi içtim ama fakat burada seni üç günden beri bekledim. Neden? Çünkü sen gelir beni bulamazsan burada ben sözümde hulf etmiş olurum. Anasından doğma Hazreti Muhammed Mustafa bu idi, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne dediyse herkes inandı. Bütün kainat ona sadakate ve bil hakkinate dedi. Varlık zerredense yarata sistemlere, nebruzlara kadar her şey ona doğru söyledin, hakka tercüman oldun dediler. Onun Allah'ın zatı, sıfatları, esması hakkındaki malumatına sadakate ve bil hakkinate dediler. Bu mevzu derin bir mevzu. Bir gün Kur'an mevzunu tahliyle Allah imkan verirse, Kur'an'ın ve Efendimizin beyanlarının zat sıfat ve esma arasındaki münasebete ayet keyfiyeti ki, akıl yoluyla felsefecilerin, kalp yoluyla evliyanın, ruh yoluyla esfiyanın varıp elde edebileceği son noktayı, Kur'an'ın beyanıyla ve kendi beyanlarıyla aydınlık olarak söylemiştir. Ve bu muvazeneye biz ruhumuzda ciddi bir hayranlık duyuyoruz. ''Ve bu hayranlığa erince sadakta ve bil hakkına takta'' diyoruz. Bu ne doğru söyleyiş. Yahudiler gibi Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu demiyor. Hz. Mesih e Allah'ın oğlu demiyor. Sıfatlardaki eksik telakkiden dolayı dizim gibi, Brahmanizm gibi yanlış bir uluhiyet akidesi ortaya koymuyor. Öyle bir uluhiyet akidesi ortaya koyuyor ki Allah'ın emri, fermanı ve tebliğiyle, Allah'ın emriyle. Herkesin, avam halkın hususuyla anlayacağı bir şey değil. Bu noktadan dahi bakıldığında yine Hazreti Muhammed sadıkul Vadil Emin, ülhuhiyet hakikati adına doğrunun en göz kamaştırıcısını, insanın beynini döndüreni ifade buyurmuştur. Bu mevzu benim cemaate arz edeceğim mevzu değil. Çünkü bunu iki kere iki dört eder riyazı katiyetler sizin önünüze koyacak durumda değilim. Evvela benim kalbim bu meseleyi hata etmiş sayılmaz. Dimağımla ben bu meseleyi hata etmiş sayılmam bu erbabının işidir. Saniyen muhal farz. Ben bu meseleyi idrak etsem bile bunu pozitivist katiyeti içinde sizin önünüze koyamam. Kainat onun sıtkına delalet ediyor. Sadakta ve bil hakkına diyor bu sözü. Unutmayın bunu bu mevze içinde çok tekrar edeceğe benziyorum. Doğru söylediğin Hakk'a, hakikata tercüman oldun. Hazreti Ömer, Ebu Hüzeyfe, İrbadi i̇bn Sari'ye, Buhari Müslim başta olmak üzere kütübü i diyorlar ki Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldı, minbere çıktı, konuştu, konuştu, konuştu, konuştu. Öğlen ezan okundu, indi namaz kıldırdı, yine çıktı, gözler dolmuş ve yürekler atıyordu. Öğlen namazından sonra yine konuştu konuştu, ta ikindi oldu, ikindi indi, ikindi namazını kıldırdı, yine konuştu konuştu, ta akşama kadar. İlk hilkattan başladı. Allah varlığın bağrına nurunu nasıl bir tohum gibi saçtı? Şu sistemler nasıl teşekkül etti? i̇bn Kesir'in el Elbidaye ve Nihaye, kitabın başına birinci cildine bakın. Arş-u ferşin keyfiyetinden başlayıp da insanın hilkatına kadar, zerreden alında da büyük sistemlerin yaratılmasına kadar her şeyi nasıl anlattın? İnsanın yaratılışını nasıl ele aldı, Cinlerin yaratılışını nasıl ele aldı? Hiçbir şey bırakmadan bize her şeyi anlattı. Başımıza gelecek şeylere kadar diyor. Ehli kalbin kalbinde vakti gelince bunlar tecelli etti. Dışta kainata ait hakikatlar arasında zuhur edecekti, orada zuhur etti ortaya çıktı. Bütün eşya hakikat diliyle sadakta ve bil hakkına takta dediler. Doğru söylüyorsun. Bu hususu da riyazi katiyet içinde yine önünüze koyamayacağından dolayı bundan da sarfına nazar ediyorum. Üçüncü bir husus. Bunu da tahlil etmiyorum. Belki bir dar mahfilde, bir dar mevzide benden Eşyanın bu mevzudu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden milimi milimine doğru böyle haber verilmesi hususunu nasıl anlatır, nasıl izah edersiniz dediğiniz zaman arz etmeye çalışacağım. Bir başka gülü. Geçmişin derinliklerine daldı. Hz. Adem'den kendi devrine kadar bütün zamanı kurcaladı. Hallaç gibi attı her şeyi. Enbiya-i İzam'ın simalarına kadar getirdi, haber verdi. Bir kitap okumamış, bir muallimin rahle-i tedrisi önüne oturmamış. Ama muallimler muallimi, alim muallam, ve alim olan Hz. Allah'ın rahle-i tedrisi önüne oturmuştu. Her şeyi A'dan, Elif'ten, ye'ye kadar haber veriyordu. Eksiksiz ve kusursuz. Eksik, kusur, semti nasutiyetine hiç sokulmadı. O hep tas tamamdı. Mazinin derinliklerine daldı haber verdi. Hz. Musa'yı anlatıyor. Hz. Musa şekli, şemaili şu. Saçları şöyle kıvırcık, siması şöyle, sakalı şöyle, sesi şöyle gür diyor. Bir İsrail oğlanından bir tanesi bunu duyunca, biz kitaplarımızda, istihraçlarımızda, tefsirlerimizde hep bunun böyle olduğunu gördük. ''Sadakte ve bil hakkına natakte'' diyor. Hz. Mesih şekli şemaili şu idi, incelerden ince bir insandı, bir ruh insanıydı. Siması insana emniyet ve güven telkin ediyordu. Saçları yeni hamamdan çıkmış gibi adeta sular damlıyor gibiydi deyince, bir Nasrani, onun karşısında kitaplarımızda bunu böyle gördük. Ey büyük ümmi, sen kitap okumadın. Demek ki Allah sana haber veriyor. Sadakta ve bil hakkına Nuh şöyleydi, İbrahim böyleydi diyor. Mazinin derinliklerinden avuç avuç hakikatlar avuçlayıp, ümmetinin önüne saçıyordu. Onlar da sadakta ve bil hakkına takta diyorlardı. Bu öyle bir doğruluktu ki, öyle bir sadakattı ki, bütün kainat, koru halinde hepsi aynı şeyi terennüm ediyordu zerredense yarata kadar melekten semeye kadar insandan şeytana kadar her şey sadakta ve bil hakkı natakta diyorlardı doğrusun ve konuştuğun her şey hakikattir sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu da size ispat etme mevkiinde olmadığından dolayı çünkü nasıl anlatacağım size kalp olması lazım ki görsün bunu Ruh miraçını yapması lazım ki müşahede etsin onun gibi. Onun için bunu da sarıp sarmalayıp bir tarafa bırakıyorum. Bu üç hususu anlattım saymayın. Binanali üç hususa dair bana şimdilik soruda sormayın. Dışarıda da içeride de sormayın. Arz edeceğim şeyler bundan sonra. Kendi devrinde dediği gibi hadiseler zuhur etmek suretiyle ona sadakta diyorlardı. Doğru söylüyorsun, doğru beyanda bulunuyor. Burada istidradi diyorum ben, antır parantez demek direkçe. Efendimiz gayb'i bilir miydi? Çok dikkatli dinleyin. Efendimiz gayb'i bilirdi derseniz hata edersiniz. Gayb'i bilmezdi diyenler var, nadanlar var, onlar da hata ediyorlar. Gayb, Kur'an-ı Kerim'de, değişik ayetlerde, değişik şekillerde görüyoruz. Bir yerde Kur'an buyuruyor ki ve indehu mafatihul gayb la ya'lemuha illa hu. Gayb Allah'ın nezd lühiyetindedir. La ya'lemuha illa Allah'tan başka onu kimse bilmez. Allah'tan başka kimse bilmezse Hazreti Muhammed Mustafa da bilmez. Ve onu Allah şöyle dedirtiyor. Kul la aqulu lekum 'indi hazainullahi ve la a'lamul benim Habibi Zişan'ım ki Benim yanımda Allah'ın hazineleri yok Benden çok şey istiyorsunuz, her istediğinizi veremem Ve ben gaybı bilmem Ben gaybı bilmem de onlara Bundan anlaşılıyor ki Hz. Muhammed Mustafa Kendi olarak gaybı bilmez Bu ayetleri çoğaltabiliriz ama bu ayetleri çoğaltmasa dedin değilim Fakat bir başka ayet var ki Cin suresinde Allah Celle Celaluhu orada şöyle buyuruyor. Alimul gıyb'' Allah gaybın tek alimidir. Ferayzuru ala gaybi ahadan illa men ertaza min Allah gaybına kimseyi aşina kılmaz. Ancak peygamberlerden birisinden hoşnut olmuşsa gaybına onu aşina kılar diyor. Allah gaybına Nihban kılar onu. Demek ki Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi kendi olarak gaybı bilmezdi. Ama Allah'ın bildirmesiyle öyle bir bilirdi ki bir ekranın başında durmuş gibi kıyamete kadar zuhur edecek bütün hadiseleri ana hatlarıyla, temel esaslarıyla şerh eder ve önümüze dökerdi. Allah'ın izniyle. Nasıl olmaz ki Hz. Musa efendimizin geleceğinden ta kendi devrinde haber vermiş o da biliyordu. Allah'ın bildirmesiyle. Hz. Mesih'in bu mevzudaki beyanlarını size ta başta anlattım. Ben gidiyorum ta Hazreti Ahmet gelsin. Zira onun size anlatacağı çok şeyler var diyordu. Allah bildiriyordu, o da biliyordu. Peygamberleri başımızın üstüne koyalım, bir tarafa değil. Kalplerimize yerleştirelim, onlar değil. Peygamberimizin ümmeti içinde Allah'ın nigahban kılmasıyla nigahban olanlar vardı. Efendimiz buyuruyor ki, geçmiş peygamberler arasında mülhemun, yani Allah'ın ilhamlarına veya muhaddesun, Allah'ın kendileriyle konuştuğu bir kısım kimseler vardı, veliler vardı. Ömer bunlardan birisidir buyuruyor. Ve bir gün Sariye ismindeki kumandan kaç gün ötede düşmanla savaşırken minberde kumandanının stratejisini söyleyecek, şöyle hareket et diyecektir ona. Ya Sariye el cebel, el cebel diyecektir. Dağ taş inleyecek, Sariye Hazreti Ömer'in sesini duyacaktır, bilmem kaç konaklık ötede hazret Ömer'e bile Allah'tan gelen esintiler Bir mesaj, bir ilham olarak bunu getiriyorsa Peygamberler Sultanı hazret Ömer Efendimiz'i de bir tarafa koyalım tabirinden kaçındığım için başımıza koyalım Kalbimize koyalım tabiriyle anlatıyorum Çünkü onlar hiçbir zaman bir tarafa konmaz Konmadı ve konmayacak Muhiddin İbn Arabi Hazretleri Osmanlı Devleti'nin kurulmasından önce yaşamış Şecere-i kitabı elimizde Osmanlı Devleti'nin kurulacağı tarihten yapacakları fetihlere kadar anlatıyor. 4. Murat'ın 6 ayda gidip Revan'a Bağdat'ı yeniden fethedeceğinden bahsediyor. Buyurun. Şecere-i elimizde Muhiddin İbni Arabi, Muhiddin İbni Arabi o Muhiddin İbni Arabi ki ben Hz. Muhammed'in ancak kulu ve kölesiyim diyor. Halayki boynu tasmalı, kapı kuluyum diyor. Herkes de öyle diyordu. Koca Mevlana, galat ve yanlış ifadelerle büyük gösterirken küçültüyorlar. Mevlana çok büyük bir velidir. Fakat bütün büyüklüğü Efendimiz'e mensubiyetindedir. Kendi diyor: Men bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem. Men bende bahidmet etser ufkende şu dem. Her bendeki azad, şevat, şad, şevat. Men şad ezanım ki tura bende şu dem. ''Ben kul oldum, kul oldum duyan duymayana duyursun kul oldum.'' diyor. ''Ben senin hizmetinde sana boyun eğdim, senin kapı kulun haline geldim.'' ''Her köle hürriyete kavuşturulunca sevinir, ben ise sana kul olduğundan dolayı sevinç içindeyim, şadım.'' diyor. Mevlana söylüyor. Muhiddinin İbn Arabi söylüyor. İbn Arabi söylüyor bunu ve İbn Arabi Osmanlı Devleti'nden bahsediyor, Osmanlı Devleti kurulmadan yaşamış. Mevlana'nın muasırı. Onu da gönlümüzde bir yere koyalım. Bir asır evvel yaşamış Müştak Efendi Divanı Fakir'de var gazeteler de yazdılar. Falan tarihten sonra Taht İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya gidecek diyor. Sarıh gazeteler yazdılar bunu. Arzu ederseniz bir gün divanını getirir, gösteririm size. Hz. Muhammed'in kapı kulu Allah'ın bildirmesi, Allah'ın bahşettiği ilham esintileriyle söylüyor. Niçin Hz. Muhammed Mustafa söylemesin ki? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hıfzedilmesinde fayda mülase ediyorum. Bu iş hıfzedildikten sonra size arz edeceğim hususlar şunlar. Ben üç hususa ircade edip üç hususa toplamaya çalışacağım. Çünkü onun gayiptan haber verdiği her şey size anlatsam 300 tane misal var. Her misal için 2 dakika ayırsam 600 dakika yapar. Ben bu kadar bu işin üzerinde durmayacağım. Küçük birer misalle haşa, misal muhteva bakımından büyüktür. Yalnız ifade adına sıkıştırıldığı şey kelimeler ve cümleler itibarıyla küçük. Bunu kastediyorum birkaç misallik şey anlatmaya çalışacağım. Yine dikkatinizi istirham edeyim. Bunlardan bir tanesi kendi devrine ait vakaları haber vermesi ve aynı ayına çıkması. Vakaların sen sadıksın demeleri ona. İkincisi kendinden sonra uzak ve yakın gelecekte zuhur edecek hadiseleri yine milimi milimine dosdoğru Haber vermesi ve mevsimi gelince haber verdiği gibi çıkması, Hz. Muhammed'in sadık olduğuna, sıdkına delalet ediyor. Üçüncüsü, sehli, mümteni bir beyanla. Bunun manası şudur. Herkes çok rahatlıkla anlayabileceği, rahatlıkla kavrayabileceği şekilde ama fakat çok derin ilmi hakaika, işaretler halinde koyduğu işaret taşları üzerinde duracağım. Bu dediğim üç hususun hepsini bir mevzuya, bir mevizeye sıkıştırma mecburiyetinde değilim. Sıkıştıramayabilirim de. Cenab-ı Hak tevfikini yar etsin. Önümüzdeki günlerde arz edeyim. Birincisi, kendi devrinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım olacak hadiselerden haber verdi ki, kendi devrinde şifahi kültür olarak, daha sonra kitaplara geçerek, en muteber hadis kitaplarında bize nakledilen 3-4 misal arz edeceğim Rabbimin unutturmadığı benim aklımda tutabildiğim 3-4 misal arz edeceğim bunlardan bir tanesini SİHAH'ta görüyoruz SİHAH derken unutmayın başta Buhari Müslüm olmak üzere muteber hadis kitaplarını, sahih hadis kitaplarını kastediyorum SİHAH, sahihin sıhhatlı olan demek, sahihin cem'i ben Sihah derken, Buhari, Müslim ve ondan sonra bu teber hadis kitaplarını kastediyorum. 5-10-20 sahabi naklediyor. Bir gün, gayba, kanat açmış, şahlanmış, uhrevi alemlerde dolaşıyor gibiydi minberde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öbür alemden yakaladığı haberleri ümmetine intikal ettiriyordu. Celal ile tecelli etmişti öfke gibi tezahür ediyordu adeta ondan bu celal ile tecelli bir öfke gibi tezahür ediyordu ve buyurdular ki bir aralık şu anda bana ne sorarsanız haber veririm öfkelenmişlerdi cennet cehennem temsil etti her şeyi görüyorum ve herkes her şey soruyordu kimisi diyordu devemi kaybettim nerede ya resulallah söylüyordu anında kimisi diyordu ben paramı yitirdim nerededir ya resulallah onu da söylüyordu ve bu arada genç bir çocuk, bir delikanlı, ileride Hz. Ömer döneminde ada, ünvana, şana, şerefe kavuşacak Abdullah ibn Hüzafetü'l-Sehmi. Bu çocuk ayağa kalkacak, babası adına dedikodu taşıyordu sırtında kambur gibi. El alem şüphe ediyordu, ''Men ebi ya Resulallah'' Yüzüne bakmadan ona da ''Ebu ke Hüzafe'' diyecekti. ''Senin baban da Hüzafe'dir'' diyecekti. Ve ashab kiram sahibi diyor ki, başlarını, örtülerini başlarına çekecek, hiç hıçkıra, hıçkıra ağlayacaklardı. Efendimiz böyle ağır sorular karşısında, biraz celalli, sorulara cevap verirken, öfkelendiğini hisseden Hz. Ömer, ciddi bir basiretle, bir idrakla dize gelecekti. ağlıya ağlaya şöyle diyecekti. Radina billahi rabba ve bil islami ve bi muhammedin rasula sallallahu aleyhi ve sellem. Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnuduz ya Resulallah. Ashab Ömer'in bu cehveri, bu gür sesi karşısında ona dikkat kesilecekti. Efendimiz Hazreti Ömer'in tarziyesi, kendisini razı etmesi karşısında sözlerini kesecek, minberden aşağıya inecekti. O gün o kadar sahabe-i kiram arasında olan kaybi hadiselerden haber verdi ki, mescit binlerce insan tarafından doluydu lerzeye geliyor ve her söylediği şeye sadakta ve bil hakkına takta diyorlardı Buhari'de Hazreti Ömer radiyallahu an hadisin ravisi olarak bize şunu naklediyor Bedir'de bulunuyorduk orada muharebe adına stratejisini tam tespit etmiş yapmış düşmanla muharebeye hazırdı ümmetinin kureyi maneviyesini takviye için de orada Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, ilhamıyla göstereceği bazı şeyler vardı. Bedir sahasında, Bedir'in bağrında dolaştı, eliyle işaret buyurdular. Haza masrau Ebi Cehl. buyurdu. İşte Ebu Cehil'in sırtının yere geleceği yer işte Utbe'nin sırtının yere geleceği yer, işte şeybenin sırtının yere geleceği yer, işte velidin, işte fılanın, işte fılanın. Ravi hadis Hazreti Ömer Sadık u buyuruyor ki: Ma akta'al hududu allati haddaha Rasulullah sallallahu sellem. Allah'a yemin ederim ki parmağıyla işaret buyurduğu yerlerin hiçbirisinde yanılma ve şaşırma olmadı. Bedir'den sonra Bedir'in bağrında dolaşırken işaret buyurduğu insanlar, ismini verdiği insanlar işaret ettiği yerlerde sırt üstü yatıyorlardı. Ve hepsi ölmüş, müstahak oldukları cehennemi bulmuşlardı. Bedir bir lisan haline gelmişti. Orada öbür aleme intikal eden, cehenneme koşup giden kefere ve fecerenin ölülerinin öldükleri yerin lisanıyla sadakta ve bil hakkına takta diyordu sen doğru söylüyorsun çünkü peygamberlik, doğruluk çizgisi üzerinde cereyan ediyordu Ahmet bin Hanbel bir vaka naklediyor mescitte beraber oturuyorduk sabi diyor diz dize birdenbire toparlandı kendine geldi efendiler efendisi şöyle buyurdu yedhulu min hazel babi raclun min khayri ziyemen ''Ela inne fî veçhihi meshete melak. Şimdi biraz sonra şu kapıdan, kapılardan bir tanesinden bir insan içeriye girecek. Yemen ehlinin en hayırlarındandır. Dikkat edin, onun mübarek yüzünde meleğin elini sürmesinden dolayı bir işaret vardır. Tam beklerken bunlar, hiç tanımadıkları bir insan içeriye girdi. Daha sonra İslam tarihine, şan ve şeref salan, Abdullah İbn-i Cerirul Beceli olduğu tebeyyün edecekti bunun. Bu yüzü güzel, oturuşu kalkışı güzel, görkemi güzel, dikkati çeken bu insan gelecek, Efendimiz'e diz dize verecek, اَشْهَدُ la ilahe illallah ve اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ abduhu ve وَرَسُولُهُ diyecektir. Ve bu insanı bir gün Efendimiz vazifelendirecek, Kabe'ye rağmen yapılan zil haleseyi tahriple tavzif edecek, gidip yıkıp gelecek, ve bu insan, İslam tarihinin kaderindeki dönüm noktalarından birisi sayılan Katsiye Muharebesi'nde 500 tane fedaisi ile orada düşmana ciddi bir ders verecek, onların altın üstüne getirecekti. Abdullah İbni Cerirul Beceli, Abdullah İbni Cerirul Beceli Efendimiz'in böyle dediğinden hiç haberi yoktu. Abdullah İbn-i Ceril-ül Beceli, kelime-i getirince adeta mescid, bir kere daha Efendimiz'e ''sadakta ve bil hakkı netakta'' diyorlardı. Doğru söylüyor ve hakka tercüman oluyorsun. Mekke Fethi'nden sonra zoraki Müslüman olmuş Ebu Süfyan. Müslüman olmuş ama ahir zamanda gelecek bir kısım kimseler hakkındaki Efendimiz'in beyanı içinde henüz iman gırtlağından aşağı inip, sinesine oturmamış bunun. Beyhakî naklediyor. Şafii mezhebinde büyük bir imam. On ciddi kocaman, sünen Kübrası var. Haki bu kitabında ifade ediyor. Diyor ki, Ebu Süfyan, Kabe'nin etrafında dolaşıyordu. Efendimizle tavaf ediyordu. Bir aralık ihtimal aklından geçirdi Ebu Süfyan. Bir daha bir ordu toplasam, bu adamın karşısına bir kere daha çıksam. Neden sonra tavafta efendimizle yan yana geldiler? Sesini çıkarmadan edep, terbiye, nezaket insanı. Ebu Süfyan'ın kulağına eğildi şöyle dedi. اِذَنْ nuhzike Bir kere daha seni rüsvah ederiz. اَتُوبُ اِلَى اللّٰهُ dedi. Yerinden sıçradı bir metre gibi, bir metre kadar Ebu Süfyan. Etubu ilallah, Allah Allah'a tövbe ediyorum. Ve Allah'tan istiğfar diliyor ve dileniyorum. Ey Allah'ın Resulü dedi. Kim söylemişti ona? Allah bildirmişti. Öyle bildirmişti ki aralarında konuşurken bir gün Ebu Süfyan şöyle diyecekti.